İkinci Risale olan ikinci kısım, Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şairin içinde en parlak muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden dokuz müddedir Bismillahirrahmanirrahim. kuran huden lin-nâs O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Birincilikte Ramazan-ı Şerif'teki saul İslamiyetin erkan-ı hamsesinin Hem şair i İslamiyetin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı hem hayatı ı hem nefsin terbiyesine, hem nian ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofray nimet suretinde halkettiği, ve bütün elva-ı nimeti o sofrada min haytula yahtesit bir tarzda o sofraya dizvi cihetle. Kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esnaf dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikatı tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı şerifte ise ehl iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet göstermeleri. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı rüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? ikincilikte de Ramazan-ı Mübarek'in savımı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in'am edeni tanımamak, nihayet derecede bir belahat olduğu gibi. Cenab-ı Hak, hassiz elva nimetini,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 çok olan adamlara hususen zengin olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru etmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahiye olduğuna kuvve-i zaikası eder. Padişah'tan kaen fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mezhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle O nimetler benim mükün değil. Ben bunların tenavülünde değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimetin nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncülükte, oruç hayatı, işte i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki,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 Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkat mükelleftir. Eğer nefsine açlık söktürmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle terakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa hareketi fikri olarak avzu eder. Hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, Bütün bütün gasibane, hırsızcasına nimet ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, aptir. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini şeye uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşincilik'te Ramazan-ı Şerif'in orucu, nefsin tehzib ve ahlakına ve serkeşhane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, daha derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hani ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu, ...ve çabuk bozulur, dağılır, öp ibaret olduğunu düşünmez. Adeta kulattan bir vücudu var gibi... ...la mutane, kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedik bir hırz ve kamahla ve şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatlı şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Halik'ini unutur. Hem netice hayatını ve hayat-ı hürevliyesini düşünmez... ahlak ve içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mükemmel zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık ve hastasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemale az ve fakr ile bergah-ı ilahiye-i Bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer katlet kalbini bozmamışsa. 6. Lükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile, o semavi hitabı üstü istikbal etmek için, ramazan içerisinde Şerif'te nefs-i ve malayaniyek halattan tecevrüt ve eyk ve şürgün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabatı ı ilahiyeyi yüya geldiği anı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem'den aleyhissalatu vesselam işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim-i Ezelî'den dinliyor gibi bir kutsi halete mezhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Ve Kur'an'ın hikmetin rüzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-i Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar O mescid en köşelerinde o Kur'an'ı, o kitabı semaviyi arzlulara işittiriyorlar. Her Ramazan şahr Ramazan Allahu Uzuletihi'l Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sair efzatları bazıları kuşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid mukaddes'te nefsi i süfrinin tabi olup yemek içmekle o vaziyet-i nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkinse ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehl-i siyama edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Yedincilik de Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen ne insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab amal bire değildir. Kur'an-ı Hakîm'in hadisle her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır. On meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler.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 bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hassiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşherdir, bir pazardır. Ve ukurevi hansılat için gayet münbit bir zemindir. Ve meşhul nema-i için bahardaki ma-i nisandır. Saltanat-ı rububiyet ilahiyeye karşı ubudiyet-i ve şeriyenin resmi geçip yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükümündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve yani ve hava perestane müştehiyata girmemek için oruçta mükemmek olmuş. Dünya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek kavm ile samediyeti bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, 80 sene bir ömür çeleraatını kazandırabilir. Leyla-i ise Nası Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırrı bir hüccet-i ''Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya ciluz-u humayun namina, veyahut başka bir şahşalı cilvey saltanatına mezhar, bazı günler bayram yapar, raiyetini o günde, umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına, ve perdesiz huzuruna, ve has iltifatına, ve fevkalade icraatına, ve doğrudan doğruya, layık ve sadık milletini has ve ve cühne eder.'' Ömrede, ezel ve sultanı olan 18 bin alemin Tadişah-ı Celali o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı âlişanı olan Kur'an-ı Ramazan-ı Şerif'te inzar eylemiş. Elbette o Ramazan, muhsus bir bayram ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmene geçmek muhteza-i hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, Elbette bir derece süfri ve hayvani meşahilden insanları çekmek için orucu edilecek Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tuturmaktır. Yani muharremattan, yattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyeti serketmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve deniz kadirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o nisanı tilavet Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istihbar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahleme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazatada bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatil ve eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Sekizinci nükle. ramazan Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaçlarından maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir hinyedir ki,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 Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek, yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydan eder. hayat maneviyi bozmaya çalışır.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 Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var, hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında taratiyle eşhal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahküme altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çatlarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşerdeş eder. nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muhakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehl-i velayet, için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın kademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın sütvi eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara tikerler. Onun için bir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, teyizlere, manevi sorulara mazhar oluyorlar. Kalp ruh, akıl, sır gibi taifin, o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok tarakiyat ve tefe vardır. midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu müddet. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve azzi göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Pir avunane kendi istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte ramazan içerisindeki oruç doğrudan doğruya, nefsin kiravunluk cephesine darbe vurur, kırar. Azzini, za'atını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ''Ben neyim, sen desin?'' Nefis demiş, ''Ben benim, sen sensin.'' Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş, enanikyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş, men ene ve ma ente. Nefis demiş, ente rabbirrahim ve ene abdikel aciz. Yani sen benim Rabbirrahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. صلاه ان تكون لرضا الله ولحق اداء بادر ثوابه هم في القران في شهر رمضان وعلى اله وصحبه وسلم اللهم افند نبي محمد وانه واصحابنا سلم راضي اوجاعون وله لائق ومستحق لديه رحمه رمضان اينه اقران حق ادبينج صلاه والسلام وَسَلَامُ عَلَى الْمُحْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İzzet sahibi Rabbim onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Ham ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İltizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve hüsvetle yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşeveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar-ı ile bakmalarını ihvanlarımızdan mı bekleriz? Münasip gördüklerini hasih edebilirler.